Mersin Gümrük Meydanı Yürüyüş Rotası Gümrük Binası 1832 yılında ahşap bir kulübede yapılmaya başlanan gümrük işlemleri, 1884 yılında taş büyük bir binaya dönüştü. Tarihi resimlerde görülen kesme taş malzemeli yapının inşaatı 1908 yılında tamamlandı. Yola ve denize iki cephesi olan binanın, Batıya bakan enine dikdörtgen cephesinin merkezinde yarım daire kemer formlu bir kapı bulunuyordu. Kilit taşına akantus yaprağı konulmuş olan kemerin üzengi noktaları ince kesim taşlara oturtulmuştu. İçe doğru çekilmiş olan yarım daire kemerli bölümün etrafındaki dikdörtgen çerçevenin her iki kenarındaki ayaklar doğru biçimli bir başlıkla sonlanmaktaydı. Belirgin ve yalın bir biçimde gösterilen lento üstüne konulan üçgen alınlıkla birlikte giriş vurgusu artırılmıştı. Giriş bölümünün üstüne ampir sanat üslubunda sırtça görülen ve dönemin hakimiyet nişanesini gösteren madalyon konulmuştur. Bu madalyonun içinde muhtemelen 2. Abdülhamit'in tuğrası yer alıyordu. Cumhuriyet dönemiyle birlikte Mustafa Kemal Atatürk resminin madalyon içerisine yerleştirildiği eski fotoğraflardan görülmektedir. Girişin her iki yanına altlı üstlü dikine dik dörtgen formlu pencere konulmuştur. Pencere sövelerinde diş sırası süslemeleri vardı. Günümüzde mevcut olmayan bina kırma çatıyla örtülmüş olup saçak altlarında silmeler görülmektedir.